Tanıl Ergun Irma Birsen Kaplangı Tom Uğur Uyguner Fräulein Nikel, Ayla Musaballı Memur Kayhan Yıldızoğlu Fräulein Winter Şükran Akın Fräulein Hintse Hale Rakunt Fräustör Melahat Hasanoğlu Fräulein Helvik Lale Oraloğlu Fräulein Martini Sayma Arcıman Garson Luer Söör Teknik Prodüksiyon Yüksel Karakaya Ya mahkop. Ne var? Duruyor musun? Ne ee, var? Ne var diye bir de soruyorsun. Tepemizdeki patırdıyı eşitliyor musun canım? Yer yerinden oynuyor. Yoksa kulaklarını sağar mı seni? Dur canım, uykumu başıma sıçrattın. Nereden geliyor bu gürültüler? Profesörün katından Bahse girerim son gelen hizmetçi işi bırakıp gidiyordur Şu kızıl saçlıydı diyorsun değil mi? Onu demiyorum canım o giderli çok oldu Yeni gelen Esmer kızı Aa yok yok şaşırdım Esmer'i üç gün dayanabilmişti Onun arkasından gireni söylemek istiyorum Bak birden gürültüler nasıl kesildi Kadın belli eşyasını toplamaya başladı Ne yapsın o azgın çocuklarla baş edilmiyor ki? Ben de zavallı babalarını acıyorum Adamcağız yine yapayalnız kalacak Dört azgın çocukla insan yapayalnız kalır mı?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 Yavrularım yavrularım beni dinleyin Hans Hans sustur şunları rica ederim Irma çeneyi tut bakayım Kom e, kes şu sesini ben Filip ben de sus de. yoksa sağır mısın Hepsini susturdun baba Teşekkür ederim oğlum Çocuklar görüyorsunuz ki bu hizmetçi de bizi bırakıp gitti Evin bütün işleri yine üstümüze kaldı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 Aramızda paylaşmak zorundayız Yapılacak işleri teker teker iyice biliyorsunuz Aa, Bu düpedüz ezalet ama Zaten bu hizmetçi nedense her defasında ne Dağ taş bulaşı şey biriktirip ya. öyle toz olurlar taş Şunu bilirdin hadi tıraşı bırakalım da Kollarımızı sıvayıp işlerimizin başına geçelim Desenize tatil bize zehir olacak Topa hadi. bisiklete paydos edeceğiz Hadi çocuklar siz holi temizin Ben de mutfağa giriyorum Tom parmağını reçel kavanozundan çıkar Allah kahretsin senin gibi kopili Hans öyle küfür edip durma oğlum Baba siz bize aldırmayın. Rahat yürekle işinize gidin. Biz buraları biçiminden sokarız. <gülüyor> Pekala oğlum. Zaten üniversiteye geç kalıyorum. Ha? Küçük kardeşinizi bir saniye göz önünden ayırmayın sakın. Merak etme baba. Tom, boş elektrik süpürgesini getir. Hadi Filip, sen de şu kovaya yapış bakalım. Peki şimdi. Irma, uzat şu abruyu da sana yardım edeyim. Al işte. <gülüyor>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 Sen boyundan büyük işlere karışma Hem adet pantolon düğmeleri tuvaletle eliklenir Herkesin gözünün önünde değil Kesin bakalım evvela kapatın şu kapıyı Bana kalırsa Filip'in düşüncesini ya bana atmayalım İşin iyi tarafı evimize bir cica anne gelirse Öyle kafası kızınca bizi yüzüstü bırakıp gidemez Hem kendisine aylık vermek de istemez Üstelik her işi gık demeden yapar Çocuklar bu fikir fena değil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 Öyle ya babamı Senüz Aslan gibi hem de üstelik profesör. Böyle seni bulmak kolay mı? Beni dinlersiniz çocuklar bu işi hemen ele alalım. Biz ne yapabiliriz ki? Öyle deme. Ele ele verirsek babamıza uygun birini pekala bulabiliriz. Yoksa bu işi o kendi başına hiç kıvıramaz. Bana da öyle geliyor. Çünkü babam biraz çekingendir. Çekingen falan değil. Adamcağızın evlenmek için vakti yok. Akşama kadar işinde eve gelince de bizimle uğraşmaktan kendini düşünmeye fırsat kalıyor mu? <Gülüyor>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 ...öyle bir ilan döktürelim ki... ...okuyanın parmağı ağzında kalsın. Hah, şimdi tamam oldu. Bu defa da sütlüğümüz tuzla oldu. İşte, karşıdaki kocaman tabelada... ...modern kadın dergisi diye yazıyor.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 Gelen mektuplar kaç tane oldu Tam 21 Dün 9 bugün de 12 tane aldı Eyvah babam geliyor Hemen mektupları yok et Hepsini dolabın çekmesine sokuşturalım Çabuk çabuk Aa, evet. ee, fı, Uyuma bak bir tanesi meydanda kalmış Toz et şunu Çocuklar kuzum siz neredesiniz ee, bu, bu, Buradayız Nerede oluruz evdeyiz tabi Ben de sanmıştım ki şey Öyle Hiçbirinizin sesini duymayınca Çok da Sesimizi neden duymadınız acaba? Yoksa bir şey mi var hı? Ya hiçbir şey yok. <gülüyor> hani siz hiçbir zaman bu kadar sessiz durmazsınız da. E, peki deminden beri burada neyle meşguldünüz? Mektuplarla. Şşt. Şey çok mektup biriktir de. Tom. <gülüyor> i̇şte bu tekredenin içinde. Aa, yoksa Tom'la postacılık mı oynadınız? <gülüyor> Ay ya. <gülüyor>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 Bakarsın biz tutar bir sarışın buluruz. Sonra ister misin kumral değil diye hoşuna gitmeyi versin. Sen boyuna patavasızlık ettikçe şurada yüreğime inecektin. Biliyor musunuz kaybedilecek hiç vaktimiz yok. Babam dönünceye kadar işimizi bitirmeliyiz. Şu mektupları şıpşak çekmeden çıkarım bakalım. Aa, gelin şu resme bakın. Nasıl bebek gibi değil mi? Bence buz gibi soğuk. Siz bu mektuplarda yazılanlara inanıyor musunuz kuzum? Öyle ya. Sözün gelişi birisinin ağzındaki bütün dişler takma olsa Tutar da mektuba yazar mı o kadar enayi mi Çok doğru İster misiniz bir başkası kambur olsun Fakat resmi önden çekildiği için Gel de kamburunu gör bakalım Bunların içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyorum Beni dinleyin Başka bir fikrim var Söyle bakalım gene Necefer yumurtlayacaksın Gözümüzle görelim Nasıl ne gibi Canım basbaya kalkıp evlerine gidelim Elimizde adresler var ya Yaşa Filip bu da parlak Ay, bir buluş canım. Bu işi sıpşak halledelim İşte üçüncü kata geldik Bayan bu katta olacak Kararlaştırdığımız gibi hareket edeceğiz Tamam mı He, İsmi neydi Fräulein Winter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 Froline Winter'ı arıyoruz. Acaba burada mı oturuyor? Elbet, işte ben karşınızdayım. Ee, yok canım, biz Froline Winter'ı görmek istiyoruz. Yani şöyle gencecik birisini arıyoruz. Aa, fakat burada benden başka Winter yok ki. Ee, mesela kızınız falan yok mu sizin? Size Froline olduğumu söyledim ya, benim kızım nasıl olur? Gel de işin içinden çık bakalım. Peki siz kaç yaşındasınız kuzum? Aa, yaşım mı?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 Burası elimizdeki adreslerin tam on üçüncüsü <gülüyor> Belki bu defa şansımız yolunda gider Bu eski biçim evde kim oturuyormuş Burada oturan bayan da Yalnız yaşamaya bayılırım diye yazmış Çocuklar dikkat zili çalıyorum Hay Allah Kapıyı içerden girttim Şimdi de anahtarı bulamıyorum Rudy herhalde sensin kapıdaki Canım senin anahtar var ve onunla açıver Burada Rudy filan yok Ah Rudy sen değilsin. Ah, peki kim ölüysen? Ah, Verner sensin o halde Numara yapma rica ederim Verner Ben Verner değilim Ay hayaksı şeytan Anahtarı bir türlü bulamıyorum Aşık ah, anladım Ego mutlaka sensindir Dur bir dakika anahtarı herhalde içeri koymuş olacağım Biraz bekle Vay anam vay yalnız yaşamaya can bak Mal meydanda En azından üç kişiyle dalgası var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 Teşekkür ederim Ben biraz şöyle aynada kendime çeki düzen vereyim e, Peki ama Şu koltuğa oturup rahatça tuvaletirizini tazeleseniz Daha iyi olmaz mı o, Sen çok nazik bir gençsin Teşekkür ederim Fakat ayakta dursam daha iyi Çünkü oturunca elbisem kırışıyor. karışıyor Elinin körü Yoksa bir şey canım sıkıldı oğlum Ya gayet iyiyim Hans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 Yoksa damat fazlasınız. Evet de bir alay varız. Ne diyorsun? Fakat ben sadece dört kardeşsiniz diye biliyordum. Evdekiler dört tane ama ötekiler dışardalar. Öyle mi? Fakat siz anne kalabalık ailesiniz böyle. Ben doğrusu böyle bilmiyordum. Öyle isallasma alladık.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 Fitne Bucur, neler yumurtladın anlatsana Şey, bana bir şeyler sordu Ben de sadece evet hayır dedim de çapsın başka bir şey söylemedim Hah inşallah geri gelmiştir Yanlış gelmedim ya Profesör Noam burada oturuyor değil mi? Evet Pekala Sizler de tabii profesörün çocukları olacaksınız Babanız değil, değil mi? Hayır daha gelmedi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 Çıngar çıkmadan ben hemen sıvışıyorum Hadi oradan tabansız sende. Hans, gelip. Geliyor, Yandık. Hep beraber tüyelim. Ah, bunlara ne oldu? Anlayamadım. Babalarından ötürü kopuyor herhalde. Irma, Tom. Ah, affedersiniz. Ah, sayın Profesör, günaydın. Sizin ilanınız üzerine geldim.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 Fräulein'e ne cevap vereceğimi bilemedim. Ee, baba, bizim maksadımız sadece. Defolun ve... karşımdan, hiçbirinizi gözüm görmesin. Ee, peki, peki baba. baba. Peki <Gülüyor>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 ...bir vermut almaz mısınız? Memnuniyetle. <gülüyor> İtiraf edeyim ki... ...sizinle tanıştığıma son derece memnunum. Emin olunuz ben de öyle. <gülüyor> Biliyor musunuz... ...seneler var ki... ...bir hanımla şöyle karşılıklı... ...bir kadeh içmiş diyelim. Evet, yıllardır bunun hasretini çekerim. Sıhhatinize Fräulein Martini... ...sıhhatinize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 Çığırından çıktı Bugün gene telefonlaştılar Akşama buluşup gazinoya gidiyorlar Bana kalırsa çok geçmeden Bu kadın babamızı avucun içine alacak Arkasından da gelsin nikah Ya mayo biz burada bostan korkuluğu muyuz Bir kere bu şırfın diye frenlemek Her zaman elimizde <gülüyor> Güzel ama ya babamı nasıl frenleyeceğiz Babamın frenlezecek var Duymuyor musun keyifli keyifli nasıl ıslık çalıp duruyor Bugüne kadar böyle bir şey işitir miydik?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 yaşasın. Fölayn ah. ele geçirdik demektir. Bu haberi nasıl sevindim bilemezsiniz. Fölayn babamla evlense ne iyi, iyi olur değil mi? Çocuklar hemen yola çıkalım. Hiç vakit kaybetmeden onu bulalım. Hadi. Hadi ya, hadi evlen. Ah Fölayn sizi ne olur, vakit... bulduğumuza ya, ne kadar memnun olduğumuzu iyi ya. Değilim, hiç ya. Hiç hiç hiç biraz memnun olmadım. Durun. böyle işte.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 Evet diye başına sallat evet de bunu da tabii. Ah. Ne? Aa, ne? Mikrop senin. Tom içimden seni pataklamak oh, geliyor. Oğlum, durun durun durun bakayım. Hepiniz birden yumruk kadar çocuğa çullanmayın. Hı -hı. Abi. Şimdi benden ne istediğinizi doğru düz anlayamadım. Söyler misiniz? E, ne mi istiyoruz? E, şey söylemesi pek kolay değil de. Evet mesele Hı -hı. oldukça nazik... Daha ilk görüşümüzde hepimizin birden size kanımız kaynayı verdi işte. İyi ama. E... Ben o gün hepinizle yüz yüze gelmemiştim ki <gülüyor> e Ama biz sizi görmüştük Açıkçası sizi anahtar deliğinden güzelce dikizlemiştik <gülüyor> e Aşk olsun Ömürsünüz çocuklar Sizi hepimiz öyle beğenmiştik ki Onun için sizden şimdi büyük bir ricada bulunacağız Çocuklar ne diye laf ağzınızda geveleyip duruyorsunuz <gülüyor> Proline bizim sizden istediğimiz tek şey şu Babamla evlenmeniz ha? Bütün derdimiz bu işte evet ya. Yok canım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 Bizim bu meselenin üstünde bu kadar durmamız sayeden çok yersiz. E, bir bakıma öyle. Fakat biz buraya nasıl ümitle koşar adımla geldik bilseniz. Evet, bana söyleyeyim bakayım. Babanız kimseyi işe aldı mı? Yok, almadı. Öyleyse kendisine belki yeniden başvurabilirim. Ciddi mi söylüyorsunuz? Biz buna da razıyız. O zaman hiç değilse yanımızda olursunuz. Ne dersiniz? Müracaat edeyim mi acaba? Elbet. Hem de yarın sabah erkenden gelin.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 Hoşçakalın İyi, İyi eğlenceler baba İyi eğlenceler. Frülein Vera söyleseniz kuzum Babamı nasıl buluyorsunuz Nasıl mı mükemmel Sahi mi ee, Yani evin büyüğü olarak mükemmel buluyorum ee, Biliyor musunuz haberiniz var mı o şurfunt ile babam gaziniyor gidiyorlar. Bir gözün oları eksikti. Gözümüzü dört açalım çocuklar. Yoksa babamız elden gidiyor. <Gülüyor> Biliyor musunuz profesörcüğüm ne kadar değiştiniz? <Gülüyor> Sahi çok mu değiştim? Neredeyse buna kendim de inanacağım geliyor Garson bile bize herhalde sevişen bir çift gözüyle bakıyordur e, Ne <gülüyor> mutlu bize Şerefe Fräulein Martini Şerefe profesör <gülüyor> e, Fakat neyin şerefine içelim Neyin şerefine içsek acaba Artık bunu söylemek size düşer Hadi biraz cesaret Evet öyleyse Şeyin şerefine içelim <gülüyor> Özür dilerim sayın profesör Sizi telefondan istiyorlar Gene mi bu üçüncü oluyor Üstelik nasıl da tam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 Çıktı, Boyna kimsiniz, kiminle görüşüyorum diye sordu Saate bak, beş dakika sonra telefonu gene açalım Aman sakın kırıştırmaya fırsat bulamasınlar Peki daha kaç defa telefon edeceğiz? Onları zıvanadan çıkartıncaya kadar Kimmiş bu telefon eden? Anlayamadım gitti Boyna alo diye bağırıyorum, kimse cevap vermiyor Demek ki kimse aramıyor Nasıl olur? Görüyorsunuz ismimle telefona çağırtıyorlar Neyse canım aldırmayın, biz içmeye devam edelim Şaraf enfes değil mi Ne dediniz ha, Evet çok nefis İyi ama beni telefona böyle ısrarla Kim çağırabilir bir türlü anlayamadım Üzerinde durmayın canım Hadi bakalım bu sefer mi şerefine içelim ee, Bu Özür dilerim sayın profesör Sizi gene telefondan içiyorum Öf ee, gene mi Fakat bakın göreceksiniz Kimin telefon ettiğini bu defa bulup çıkaracağım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 Neden ısmarlanmasın Hunt? Böyle karşılıklı geçip şampanya içmek tehlikeliymiş Bir kitapta okudum Onun için şampanya içmelerini önlemek lazım Föylen Vera gidip almazsa o zaman içemezler Çocukça konuşmayın Almamak olur mu? Bu benim vazifem Yoksa siz de illa babam o kadını alsın mı istiyorsunuz? Çocuklar ben Föylen Mert daha görmedim bile Allah'a şükredin <gülüyor> Gören altı ay kısmetten kesilir Ama biz onun ne çiçek olduğunu biliyoruz Ne yapıp yapıp onları bu gece baş başa bırakmayalım Söyleyin Vera ne olur bu gece gitmeyin bizimle kalın. Burada kalırsanız başka türlü olur. Olmaz öyle şey Filip. Hı desenize iş başa düşüyor. Hele şu kadın buraya adımını atsın ona dünyayı dar ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Profesörcüğüm sıhhatınıza. Sıhhatinize Fräulein Martini e, pek alışık olmadığım şampanyanın verdiği cesaretle size söylemek istiyorum ki e, ben e, nasıl diyeyim evet ben e, e, Hadi söyleyeyim profesörcüğüm çekinmeden sözünüzü tamamlayın Evet ben büyük neşe ve zevk içinde kendimden geçmiş e, sanki uçuyor gibiyim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 İrma sen hemen yatağa yat. Hadi Filip İrma. sen de arkana bir şey, şey al. Hadi ediyorum. git şimdi. kapılarını vur. Şimdi. Hadi kıpırdeyin. Hadi Filip. Hadi. <gülüyor> Püslit. <gülüyor> Efendim vaktiyle fakültede bir arkadaş vardı. İkide bir... İnsanlar birbirini anlamak için karşılıklı şampanya içmeliymiş der dururdu <gülüyor> Doğrudur doğru, çok doğrudur Sarhoş olunca yapmacık yapmak kolay olmaz tabii. Ben de aynı fikirdeyim Hadi şerefinize <gülüyor> Şerefinize <gülüyor> Geliniz ee, Baba Irma çok fena öksürüyor Hastalandı mı?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 Önemsiz gibi görünen bir hastalık bakarsınız tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ben kaldığım basarım ki bu bas bayağı bir öksürüktür. Bunun için yerinizden kıpırdamanızı bile lüzum yok. <gülüyor> Belki de haklısınız. Hadi Filip şimdilik yine şartla idare edinde olmazsa Peki baba öyle yaparız. <gülüyor>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 ...sizden özür dilerim. Ziyan yok. Biraz sonra yeniden nişemizi buluruz. Fakat profesörcüğüm... ...şöyle biraz daha yakın... ...oturun canım. Giriniz. <gülüyor> Baba... ...İrman'ın ateşi yükseldi. Ciddi mi söylüyorsun? Alev alev yanıyor. al da bak şimdi ölçtük. Ver bakayım. Olur şey değil. Ateşi... ...44'e çıkmış. <gülüyor>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 Kibrit numaramızı hemen cecik çaktı. Şimdi ne yapacağız? Ee, bilmem ki. Bu kaşarlamış kadınla aşık atmak kolay değil. Aa, aa, Tom yerinde yok. Birden nereye kayboldu acaba? Nereye gider? Herhalde buralardadır. Baksanıza yatağı bomboş. Çok garip. Tom? Tom, Tom. neredesin? Tom! Tom. Ee, bir dakika. Hatırladınız mı demin alır başımı kaçarım sonra da ölürüm diye bir şeyler yumuşuyordu değil mi? <gülüyor> Martini'ye ısınamıyordu bir türlü. Bence mı? Saklanmış olmazsın sakın Kalkın hep beraber köşe bucağı arayalım <gülüyor> Çok keyifli görünüyorsunuz Profesörcüğüm Böyle yakın oturmak daha zevkli değil mi ee, Söyleyin ama evet mi hayır mı Tabii evet. Hadi biraz daha içelim Çin çin Hans <gülüyor> ee, bana... Hans ee... Bu ne küstahlık ne diye ikide bir bizi rahatsız ediyorsunuz Baba tom ortalarda yok Ne dedin İnan olsun yatağı bomboş Bütün evi aradık bulamadık Almış başını gitmiş Yavrucak nereye gitti acaba Peki neden kardeşinize göz kulak olmadınız Ne bileyim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 Şayet siz bunu hissetmiyorsanız o zaman söyleyecek lafım yok Hans, Filip hemen giyinin Tom'u derhal bulmamız lazım Şu kadehini kendi şerefime için bari Prosit Aman bir yumurcak için ne marahsım böyle Zaten akıntıya krek çektiğimi baştan anlamalıydım Adam senden. ne diyorsun?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 sen de part caddesini araştırırsın Olur baba Irma sen evet. anıt meydanına doğru şu yoldan gidersin Peki babacığım? Bana gelince ben de bahçe duvarı boyunca Aa. Bu gürültü nereden geliyor böyle ee, Mutfaktan olmasın A, Koşun, koşun, koşun. koşun. koşun. <gülüyor> <gülüyor> San, Galiba sandık odasına saklanmış <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baba Bak bak bak Tom Artık bu kepazeliğin daniskası. Baba. O seninkine nasıl diyeyim? Senin bu yaptığın yok mu? Baba. <gülüyor> bu yaptın çok yerinde bir iş oldu Tom. Babacım. <gülüyor> Yine atsan yere düşmeyecek Gelin ne tatlı değil mi Biraz sonra Frölein Vera soyadımızı alacak desenize Saçmalama evlenme dairesinde o iş olup bitti ya Çocuklar dalga geçmeyin Sıra neredeyse bize geliyor Yanlarına gidince Filip sakın burnunu çekeyim deme Heh, Burnumu falan çektiğim yok benim <gülüyor> Anam babanın evlenmelerini görmek Her çocuğa nasip olmaz böyle ee, Bana bakans. Sana bir şey soracağım Kes artık gevezeliğin sırası değil Akılmın ermediği bir nokta var ama Ne gibi biz şimdi babamıza bir eş mi seçtik yoksa kendimize bir anne mi? Hiç kafanı yorma. İkisi de bir kapıya çıkar. Her ev bir kadın ister attı, oyunumuzu dinlediniz. Yazanlar Christian Buk ve Herbert Raineker. Almancadan çeviren Fethi Dostoro. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar, kapıcının karısı Şehime Erton, kapıcı Oral Yonci, hizmetçi Sunape Uysal, Profesör Agah gün Hans Çetin Akcan, Filip Tanıl Ergun, Irma Birsen Kaplangı, Tom Uyur Ünüler, Frolayn Nikel Ayla Musaballı, memur Kayhan Yıldızoğlu, Frolayn Winter Şükran Akın, Frolayn Hintse Hayler Akunt, Froshtör Melahat Hasanoğlu, Frolayn Helvik Lale Oraloğlu, Vorline Martini Sayma Arçuman Garson Ulaer Süer Teknik Prodüksiyon Yüksel Karakaya